Asır Suresi. İmam Şafii Hazretleri diyor ki bir kavme diyor yalnız bu Asır Süresi inseydi o kavmi çok tefekküre daldırırdı ve düşündürürdü. Hidayete yönlendirirdi. Cenab-ı Hak ver asrı buyuruyor. Zamanı yemin olsun buyuruyor. En kıymetli zaman, en kıymetli nimet zaman. Zamanı geri alamazsın. Borç veremezsin. Satın alamazsın. En Allah yolunda harcanan zaman Allah yolunda tüketilen nefesler en kıymetli. Dünya serveti. Hazine, saltanat. Cenab-ı Hak bunu bildir İnen insan lefihus dört teyitle görüyor. İnsan muhakkak hüsrandadır, zarardadır, ziyandadır. Eğer Allah'tan cellece Celle gafilse, isterse okyanuslar onun olsun. İsterse Yusuf Aleyhisselam kadar güzel olsun. Allah'tan gafilse insan hüsrandadır, zarardadır, ziy ziyandadır. Çünkü Hakim olan fanilik. Müyumi olan biz dünyayı Cenab-ı tanımak için geldik. Kul olmak için geldik. Neyle olacak? İllerle zile aminu ve amirüs salihati. İman kalpte yer edecek, kökleşecek. Ameli salihlerle teyit edilecek, tezgin edilecek. Hak yaşanacak ve hak yaşatılacak. El mühim hak Cenab-ı Hakk'ın hakkı. Bir hiç sermayeli dünyaya geldik. Fakat bir hiç sermayeli gitmeyeceğiz. Ve Cenab-ı Hakk'ın verdiği bu his sermaye ile geliş, insan olma, Müslüman olma, hadis varın tecellisi altında olma, bunu, bu nimetin bedelini ödemek Cenab-ı Hak. En zor imanın bedelini ödemek. İşte sahibi bunun için çırpınıyordu. Sihirbazlar bunun için kollarının bacaklarının kesilmesine razı oldular. Ve fena Müslümin de Ya Rabbi Müslüman canımızı al dediler. Diğer bir kavim, Hendekler'de Eshab-ı yakılmaya razı oldu. Habib-i Neccar Yasin İkizem'in taşlanmaya razı oldu. Efendimiz Taif'leri çağırmadı yani gelinse imanı imanını anlatayım İslam'ı demedi. demedim. Efendimiz kendi taşlanmaya razı olarak Taif'e gitti. Hep imanın bedenini ödeyebilmek. Cenab-ı Hakk'a olan o verdiği nimetlerin bedenini ödeyebilmek. Efendimiz'e ümmet olmanın bedelini ödeyebilmek, kitap ve sünnetini emanet olarak bıraktı. Mümin kardeşin Cenab-ı Hak farz kılıyor. Mümin kardeşin bedelini ödeyebilmek ve bütün mahlukat insan için yaratıldı. Onun hakkının, bütün mahlukatın hakkının bedelini ödeyebilmek. Ondan sonra tabi bu hepsi sabırla olacak. İbadet sabırla, varlık karşısında sabırla, yokluk karşısında sabırla, hastalık karşısında sabırla sabrı yaşayacak ve sabrı telkin edecek. Cenab-ı Hak Kevser suresinde de Rabbimiz Efendimiz'e hitap biz sana gerçekten çok nimetler verdik. Kevser'i verdik buyuruyor. Çok nimetler verdik. Bütün peygamberlerin zirvesi oldu. Rahmeten lil alemin oldu. Tabi o Nimetler bize döndü. Onu onu ümmetiyiz. Bunun için ibadet et ve kurban kes buyuruyor Rabbimiz. Velhasıl infak çok mühim bir yer işgal eder. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak hep bize Rahman ve Rahim sıfatını hatırladı. En çok 99 sıfattan Rahman ve Rahim sıfatı. Euzu billahi racim diyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyor. Rahman ve Rahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin Errahmanirrahim diyoruz. Demek ki Cenab-ı Hak çok merhametli olması. Rahman sıfatı tecellisi. Rahim sıfatı kıyamete ait. Orada takva sahibi olumuz arzu ediyor. Takva sahibi olacağız ki Cenab-ı Hakk'ın üzerimizde takvamız kadar rahmeti tecelli edecek. Velhasıl imanın lezzeti merhamette tezahür eder. Merhamette tezahür Rahman sıfatından bir netice almakla olmuş olur. Bunun neticesi hizmettir. Hizmet muhtaçların ihtiyacını görebilmektir. Maddi açlık çok büyüktür. Çok mühimdir. Ve manevi açlıkı vesile ederek manevi açlığı da doyurmak lazım. Yani maddi açlık bir merhale olacak. Maddi açlığı neticede manevi açlıkla tatmin edilecek. Acıyabilmek Allah'ın en büyük lütfudur. Zira acımak merhametin mahsulüdür. Acıyan cömerttir, mütevazidir, hizmet ehlidir, vicdan sahibidir. İnfak da merhametin meyvesidir. Mer merhamet ise sende olanı onda olmayan yani mahruma ikram etmendir. Diğer bir ifadeyle merhamet, başkalarının mahrumiyetin telafi için on onların yardımına koşmaktır. Şefkat merhamet, ve ihsan husumeti arttırır, tersine yakınlaştırır. İnfak arttıkça, merhamet arttıkça husumeti, husumet yok olur. Efendimiz Mekke fethinin evvel Mek Mekke muhtaçlarının 500 bin dinar gönderdi. Efendimiz'e sevgi, sevgileri arttı. Mek Mekke fethinin hepsi Müslüman oldular. İnsan ihsanı mağlupdur. Cenab-ı Hak sen kötülüğe en güzel şekilde önle buyuruyor. Neyle? İhsanla. Merhamet, dünyada vicdan huzuru, ahlediyesi, ebedi, saadet müjdesi, hadis-i buyuruyor, bu din, peygamber buyuruyor, bu din, İslam dinim zatım için, benim için, kendim için seçtiğim bir dindir. Yani bu din benim vasfımdır buyuruyor. Ancak cömertlik ve güzel ahlak yakışır. Demek bir mümini Efendimiz cömertliğinde, güzel ahlakında zirvesiydi, demek ki bir Müslümana cömertlik ve güzel ahlak yakışıyor. Ve bu Müslüman olduğu müddetçe bu iki ahlakla infak etmemiz lazım. Cömertlikle infak, güzel ahlakla infak etmemiz. Yani bir numune olmamız, yeryüzünde Allah'ın şahidi olabilmemiz ki peygamber de bize şahit olsun. Daima düşüneceğiz. Cenab-ı Hak sümmele tüs eline yövmeyizine buyuruyor. Verdiğimiz, verdiğimiz nimetlerden elbette sorucu. Kime kadar? Peygamberlere kadar. Düşünmek icap eder ki ben sağlamım, o, o niye alil, o niye sakat veya mahrum? Niye ben buradayım, niye o Afrika'da, niye o taa Demek ki ben onun yok, onun eksiklerini telafi etmem lazım. Allah-u demek cevap vermek lazım, demek Allah onu bana emanet etti. Mahrumu ben mesulüyüm, o bana zimmetli. İşte İslami şuur bu, İslami idrak bu. Allah diyen bir kalbin merhametten, ikramdan, affetmekten nasip olması düşünülemez. Allah. Velhasıl zikir, cehd, riyazat ve güzel ahlak neticesinde Allah'tan uzaklaştır şeyle kalpten atılır. Yani bu şuna benzer tabii meşakkatlidir, fedakarlık ister. Bir gram altını elde etmek için bir ton toprağı elemek lazım. Onun sahibi de görüyoruz. Daha ötesi peygamberleri de Allah'ın veli kullarını görüyoruz. Yine ayet-i kerimede buyuruluyor. Allah yoluna infak ediniz. Kendi elinde tehlikeye atmayınız. Ahsinu, zira Allah iyilikte bulunanları, muhsinleri sever buyuruluyor. Halit bin Zeyt Ebu Eybel Ensari İstanbul'a geldi iki sefer 80 küsur yaşında. Bu efendimize misafirperverlik etti. Gazbelere katıldı. Fedai can etmeyi defalarca razı oldu. Cenab-ı Ömür verdi. Efendimizden sonra Letuftahannel Konstantinye hadis-i şerifin müjdesini aile olmak için iki sefer İstanbul'a geldi. Ve yolda da, yani İstanbul'da da vefat etti. Tabi seferde vefat eden şehit denir. Onun için Übel Ensari Hazretleri şehittir, bir sabi şehididir İstanbul'da methun. Bir gelişinde bir Medine'li atının ta Bizans'tan ortasına kadar sürdü. Bizans'tan tam ortasında kaldı. Başka Medine'li dedi ki yanlış iş yaptı dedi. Ayet-i Kerime'nin Ifadesine, yanlış bir harekette bulunduk Kendiyle, kendi tehlikeye attı dedi Eyübel Ensa yok dedi bu dedi bize indi sebebinin üzülü biziz dedi biz dedi Efendimiz'e hizmetkar olduk onunla gazvelere katıldık malı canı bezdettik, cömert çarcamına gayet içinde olduk bir an geldi artık biz Medine hurma bahçelerine dönelim bizden sonra gelenlere bu cihada devam etsin bunun için bu ayet-i indi. Kendinize kendini tehlike atmayın. Ve belası Müslüman son nefese kadar bir gayretin içinde bulacak. Allah rızasını tahsil etmeyin. O şekilde bir kalp rızayı arayacak. Yani diğer bir ifadeyle bir mümin gönlü daima Allah'ı arayacak.